Hud Suresi. Mekke'de indirilmiş olup 123 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alif lan ra Kitabun ruh Ayatuhu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 Bundan maksat, Allah'tan başkasına ibadet etmemenizdir. Gerçek şu ki, ben sizi cennetle müjdelemek ve cehennemle uyarmak için onun tarafından gönderilmiş bulunuyorum. Ve <gülüyor>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 Zaten hepinizin toptan döneceği yer, O'nun huzurudur. O, istediği her şeyi yapmaya kadirdir. اَلَا اِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخُّوا مِنْهِ اَلَا حِينَ يَسْتَعُشُونَ تِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْرِنُونَ اِنَّهُ عَذ۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُونَ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 Artık onlardan geriye çevrilmez ve alaya aldıkları o azap, kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra o nimeti geri alırsak, o son derece ümitsiz,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 bir daha gelmemek üzere bitti gitti, der. Sevinir, övünür, durur. <gülüyor> Ancak her iki halde de sabredip, makbul ve güzel işler yapanlar başka. İşte onlar için pek geniş bir mağfiret, ve pek büyük bir mükafat vardır. فَلَعَلَّكَ <gülüyor> تَعْرِفُ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 Bütün işleri düzenleyen, herkese layık olduğu neticeyi verecek olan ise Allah Teala'dır. Em yekulun iftara. Kul ta'tu bi'ashri suwarin mitlihi muftariyatin wad'u men istata'tum wad'u men istata'tum min dunillahi in kuntum sadikin.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 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Kim dünya hayatını ve dünyanın ziynet ve şatafatını isterse, biz orada onların işlerinin karşılığını kendilerine tam tamına öderiz.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 Çünkü o Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir fakat insanların çoğu buna iman etmezler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ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 o zalimler ki insanları Allah yolundan çevirirler ve onu eğri göstermek isterler. Ahireti de inkar ederler. Olaik lâm ykunu mu'gdzin fi'l-ard, wa ma kan lham min doni min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 وَآتَانِ رَحْمَةً Nuh şöyle cevap verdi. Ey benim halkım! Düşünün bir kere. Ya ben Rabbimden gelen çok aşikar bir belgeye, kesin delile dayanıyorsam. Ya o,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 اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ Hem ey halkım, bu tebliğimden ötürü, sizden maddi bir karşılık istiyor değilim. Benim mükafatımı verecek olan, yalnız Allah Teâlâ'dır. Ben o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette onlar,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 Ve O'nun elinden siz asla kaçıp kurtulamazsınız. Allah sizin helâkenizi dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etsem bile, size öğüt verip,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 Günahı bana aittir. Ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan beriyim. Nuh şöyle vahyolundu. Artık halkından daha önce iman etmiş olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kâfirlerin yaptıklarından dolayı kederlenmedi. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ve o zanimler lehinde benden hiçbir ricada bulunma.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 kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğrenirsiniz hatta ila jaa amruna wa faaratun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 Evladım, gel sen de bizimle gemiye bin de, kafirlerle beraber kalma diye seslendi. قال سأوي إلى جبلي عصمني من الماء. قال لا عصمة اليوم من أمر الله إلا من رحمه. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.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 Sana ve beraberinde bulunan mümin topluluklara, bizim tarafımızdan bir selamet ve çok bereketlerle gemiden in. Gelecek nesiller içinde niceleri de olacak ki, onları dünyada bir müddet yaşatacağız. Sonra da bizden onlara gayet acı bir azap dokunacaktır. Tilke min enbâil gâybi nûhîhâ, مَا İşte bunlar, gayb olan bir takım haberlerdir. Onları sana biz vahy ediyoruz. Halbuki bu vahiyden önce onları sen de milletin de bilmezdiniz. Öyleyse onların red ve inkârlarına karşı sabret. Dişini sık ve şüphen olmasın ki hayırlı akibet müttakilerindir. Sonunda kazananlar Allah'ı sayıp onun emirlerini çiğnemekten sakınanlar olacaktır. Ve adil akhâhum hûdâ, Kâle ya kavm i'budullâhe min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 Ya kavmî lâ ta'qilûn Ey halkım risaleti tebliğden dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum ben mükafatımı yalnız ve yalnız beni yaratandan beklerim hiç düşünmez misiniz? Ey رَبَّكُمْ ثُمَّ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا قُوَّةً قُوَّتِكُمْ قُوَّةً قُوَّتِكُمْ وَلَا مُجْرِمِينَ أي halkım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 Artık hepiniz toplanın. Bana istediğiniz tuzağı kurun. Hiç göz açtırmayın. Hiç süre tanımayın. İnni tevekeltu ala Allah Rabbi ve Rabbikum ma min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 Rahmetin minnâ ve min dair emrimiz gelince, hut ve beraberinde olan mü'minleri, tarafımızdan bir rahmet eseri olarak kurtardık. Onları pek ağır bir azaptan selamete çıkardık. Ve tilke âd bi Rabbihim ve Va Emrakulyacak beridi. İşte at halkı buydu. Rabblerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve hakka karşı gelen her inatçı zorbanın isteklerine uydular. Va. <gülüyor>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 وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب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 İşte onun için defolup gitti semut milleti. وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا Bir zamanda elçilerimiz İbrahim'e varıp onu müjdelemek üzere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 قَالُوا اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ Elçi melekler, sen dediler, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey Ehribey! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı boldur. <gülüyor> ki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi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 وَضَاقَ بِهِمْ دَرْعًا وَقَالَ هَذَا O elçilerimiz Lut'a gelince o fena halde sıkıldı. Onlar yüzünden göğsü daraldı ve Gerçekten bugün pek çetin bir gün dedi. وَجَاهُ قَوْمُهُ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ بَنَاتِهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا وَلَا تُخْزُونِ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ <رَشِيد> Esasen kötü işler yapa gelen halkı, kötü niyetle,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 قَالَ <gülüyor> Keşke dedi size karşı yetecek bir gücüm olsaydı Veya pek sağlam bir kaleye dayansaydım قَالُوا يَا لُوتُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْلَيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ مَوْعِدَهُمُ أَلَيْسَ Melekler, lût dediler. Biz Allah'ın elçileri seninleyiz. Hiç merak etme.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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا جَعَلْنَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً azap emrimiz gelince o ülkenin üstünü altına çevirdik ve üzerlerine pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık. ve Evet, bu taşlar şimdiki zalimlerden de uzak değildir. Ve ilâ mediyana قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِ غَيْرُهِ وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانِ Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'u gönderdik. O da onlara...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 Ey halkım! Ölçü ve tartıyı dengi dengine tam tutun. Halkın hakkını yemeyin. Ve ülkede müfsitlik ederek fenalık yapmayın. بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَف۪يظٍ Eğer mü'min iseniz, Allah'ın helalinden bıraktığı ker sizin için daha hayırlıdır. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum. Yoksa sizin üzerinizde bir bekçi değilim. قَالُوا <gülüyor>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 ah kalcam ne Te aleyine bir aziz. Halkı ise şu dediler. Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Kabul etmiyoruz. Hem içimizde seni pek zayıf görüyoruz. Eğer senin 3-5 kişilik akraba grubunun hatırı olmasaydı, seni taşa tutar linç ederdik. Bizim nazarımızda senin hiç önemin yoktur. Kâle ey milletim! Demek akrabam sizin nazarınızda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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاتِل۪ينَ Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak, şuayt ve beraberindeki müminleri o azaptan kurtardık.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 Ve lacad Musa bi ayetlerimizle ve özellikle pek aşikar bir delil ile Eyle firavun ve melaehi fattabeu amra firavun ve ma amru Firavun'a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 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغمت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك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 <gülüyor> Halkı zalim olan ülkeleri cezaya çarptırdığı zaman Rabbinin çarpması işte böyle olur. Şüphesiz ki onun çarpması pek acı, pek çetindir. İnne fî zâlike la âyeten limen khâfe al âkhirah Zâlike yavmum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 İlla Li Ecelin Ma'dud Biz o günü ancak Belirli bir müddete kadar erteleriz Yevme Ya'ti La Tekellemu Nefsun İlla Bi İznih Feminhum Şakiyun Ve Sa'id O gün gelince Allah'ın izni olmaksızın Hiç kimse konuşamaz Artık onlardan Kimi Bedbaht Kimi mutludur? shakuf <gülüyor> Bedbahlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden devamlı surette anırıp, canları çıkasıya feryat edecekler. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ Senin Rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça, orada ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini yapar. وَأَمَّا فَفِي الْجَنَّةِ مَا مَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ عَطَاءً غَيْرَ Mutlu olanlar ise cennettedirler. Senin Rabbinin dilemesi hariç, Gökler ve yer durdukça, orada ebedi kalacaklardır. Kesintisi olmayan biri ihsan içinde olacaklardır. فَلَا تَكُف۪ي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَاُولَٓاءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّنْ قَبْلِ وَإِنَّا لَمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ Artık o müşriklerin taptıkları şeylerin kendilerini nefeci akibete sürükleyeceğinden hiç şüphen olmasın. Daha önce ataları nasıl tapınıyor idiyse, bunlar da onları taklit ederek öylece tapınıyorlar. Bizde elbet müstehakları neyse. Eksiksiz tam tamına ödeyeceğiz. ولقد Musa'ya tevratı verdik. Kur'an hakkında senin halkının yaptığı gibi, onun hakkında da ihtilaf edip.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 وَإِنَّ كُلَّا Hiç şüphe yok ki, Rabbin herkesin işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecektir. Çünkü O, onların bütün yaptıklarından haberdardır. فَاسْتَقِمْكَ مَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعْكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ Öyleyse ey Resûlüm! Sen beraberinde olup, tövbe edenlerle birlikte, sana nasıl emredilmişse, öyle dosdoğru hareket et. Aşırı gitmeyin!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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Rabbin halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları haksız yere asla helak etmez. وَلَوْ <gülüyor> شَاءً ربك لجعل الناس bütün insanları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 ''Ben cehennemi bütün cin ve insanlardan müstahak olanlarla dolduracağım.'' Sözü gerçekleşecektir. aleyke min ve hakku ve ve Peygamberlerin haberlerinden,